1667 numaralı konu, Hazreti Peygamberin Ebu Umame'ye öğrettiği dua, Hazreti Peygamber bir gün mescide girdi, baktı ki Ensardan Ebu Umame orada oturmaktadır. Ey Eba Umame, namaz vakti olmadığı bir zamanda mescidde oturduğunu görüyorum, bunun nedeni nedir, diye sordu. Ebu Umame, ben üzüntülüyüm, ey Allah'ın Rasulü, borçlarım vardır, dedi. Hz. Peygamber, sana, söylediğin takdirde, üzüntü veren borcunun gitmesine sebep olacak bazı kelimeler öğreteyim mi, dedi. Ebu Umame, evet, ey Allah'ın Rasulü, öğret, dedi. Hazreti Peygamber, sabahladığında ve akşamladığında şöyle dua et, Ey Allah'ım, hüzünden, üzüntüden sana sığınıyorum, acizlikten, tembellikten sana sığınıyorum, cimrilikten, korkudan sana sığınıyorum, Borcum galip gelmesinden, kişilerin kahrından sana sığınıyorum. Ben bu duayı okudum. Allah Teala benim üzüntümü giderdi, borcumu da eda etti.